Cömertliğin fazileti. Elde servet olmadığı takdirde Müslümana yakışan kanaat edip haris olmamak olduğu gibi servete sahip olduğu takdirde de başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayratü hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir. Nitekim Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cömertlik, cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına yapışırsa, o dal onu çeker, cennete götürür. Câbirin radıyallahu an rivayette Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam dedi ki Allahu Teala buyurdu Zatım için razı olduğum din bu İslam dinidir. Buna yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıf ile bu dine ikram ediniz buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Cabir'in radıyallahu an rivayetinde Resul-ü Ekreme hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda resul Ekrem sabır ve cömertliktir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anhüma rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haslet vardır ki Allahü Teala onları sever ve iki hasletede buz eder. Sevdiği hasletler Cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder. Buyurmuştur. Miktam bin Şüreyh'in babasından, onun da babasından rivayetinde dedesi Resûl-ü Ekreme. Beni cennete götürecek bir ameli Bana öğret Deyince Resul ü Ekrem Bol yemek yedirmek Herkese selam vermek Ve güzel konuşmak Mağfireti gerektiren sebeplerdendir Buyurdu Ebu Hureyre'nin Radıyallahu anh Rivayetinde Resul ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Cömertlik Cennette bir ağaçtır. Cömert olan, onun bir dalını yakalamıştır. O dal, onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal, o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın. Onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim buyurmuştur. İbne Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cömertin kusuruna bakmayın. Zira o her sürçtüğü zaman Allahü Teala onun elinden tutar. İbne Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devenin boynuna dayanmış bıçağın kesmesinden daha süratli olan yemek yedirenin rızkının ayağına gelmesidir. Allahü Teala yediren kimselerle meleklerine övünür buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala cömertliği ve güzel ahlakı sever. Adi ahlakı sevmez. Enesin radıyallahu an rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamiyet adına her ne istense verirdi. Bir defa adamın biri sadaka istedi. Resul-i Ekrem de bir sürü koyun kendisine verdi. Adam köyüne gidince ey ahali ''Gelin Müslüman olun, zira Muhammed aleyhisselam fakirlik korkusunu yok edecek kadar servet veriyor.'' diye bağırdı. İbne Ömer'in radıyallahu anhuma rivayetinde Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir takım kulları vardır. Kamu yararına harcanmak üzere, onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir meyvesi vardır. İkramın meyvesi de onu acele vermektir. buyurmuştur. Nafi bin Ömer'den radiyallahu anhuma rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem bir hadisi şeriflerinde Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa insanların ona yük olması da çoğalır buyurmuştur. Bu külfete katlanmayanın elinden bu nimet alınır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet cömertlerin yeridir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Resul-ü Ekrem cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır, buyurmuştur. Yine Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehli olsun olmasın sen iyiliğini yap. Şayet ehlini buldunsa ne güzel isabet ettirdin. Şayet bulamadınsa sen iyiliğin ehli olursun. Başka bir hadisi şerifte de şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil cömertlik gönüllerinde kimseye karşı gırl gış olmamaları ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an rivayetinde Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teâlâ bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilik ile uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara yöneltti. Vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Kıtlık olan kurak yerlere yağmuru gönderip, kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi buyurmuştur. Yine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır hatta kişinin kendi nefsine ve aile fertlerine infak ettiği de kendisi için sadaka olarak yazılır. Diğer bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır. Her iyilik sadakadır. Hayra delalet eden o hayrı yapmış gibidir. Başka bir hadisi şerifte ise zengin olsun fakir olsun yapmış olduğun her iyilik senin için bir sadakadır buyurulmuştur. Rivayete göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Samiri'yi öldürtme zira o cömerttir buyurdu. Cabir radıyallahu Anh anlatıyor. Resul Ekrem bir yere bir müfreze gönderdi. Saad'ın oğlu Kaysa da onlara kumandan tayin etti. Bunlar sıkıştı ve bir ara iyice acıktılar. Saat kendi kesesinden bunlara dokuz deve kesti ve yedirdi. Bunlar dönüşlerinde vaziyeti Resul i Ekrem'e bildirdiler. Resul i Ekrem, cömertlik o ev halkının tabiatıdır buyurdu. hazret Ali radıyallahu anh, Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil, Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz buyurdu. Ve şu şiiri söyledi. Dünya sana yöneldiği zaman cimrilik etme. Zira cömertlik onu eksiltmez. Dünya senden yüz çevirmeye başlarsa daha çok cömertlik et. Yüz çevirdiği zaman Hamd etmek ona haleftir. Muaviye, hazret Ali'nin oğlu Hasan'a radyallahu anhüm, mürüvvet, ululuk ve keremden sordu. Hasan, mürüvvet, kulun dinini muhafaza edip, nefsini korkutması, misafirini iyi karşılaması, münazalarda güzel davranması demektir. Ululuk ise komşuya eziyet etmemek ve zorluklara göğüs germektir. Kerem de istemeden vermek, yerinde yemek yedirmek, dilenciye yumuşak davranmak ve bol vermektir." demiştir. Hz. Ali'nin oğlu Hasan'a bir adam bir mektup getirdi. Hz. Hasan mektubu açmadan "İsteğin yerine getirilecektir." dedi. Adamı gönderdi. Orada bulunanlar, mektubu bir kere okuyup baksan da sonra cevap versen olmaz mı? dediler. Hazreti Hasan, mektubu okuyuncaya kadar onu karşında tutsam, onun çekeceği zilletten Allahü Teala benim Mesul tutar. Bundan dolayı onu bekletmedim. dedi. Semmak da servetiyle memleketler satın aldığı halde yapacağı ikram ile gönülleri satın almayan adama şaşarım demiştir. Bedevinin birine efendiniz kimdir diye sordular. Bedevi, kötü sözlerimize dayanan, isteyicilerimize veren, cahillerimize de göz yumandır dedi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, ben isteyenlere vermem diyen adam cömert sayılmaz. Hakiki cömert, Allah'a itaat eden, kullarına Allah hakkını ödeyen, bunun karşılığında teşekkür beklemeyen ve bunu yalnız Allah için yapan kimsedir, demiştir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, cömertlik nedir? diye sorduklarında, Hasan-ı Basri, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir, dedi. Kendisine, Mala bağlanmak nedir? diye sorduklarında Hasan-ı Basri, Allah için onu vermektir dedi. Kendisine israf nedir? Diyenlere de Hasan-ı Basri, makam sevgisi yolunda infaktır dedi. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha felaket, Meşvereden daha büyük yardımcı olamaz. İyi biliniz ki, Allahü Teala Ben cömerdim, kerem sahibiyim. Cimri ve alçak insanlar bana komşu olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir, dedi zeyfe de radıyallahu anh nice fakirler vardır ki geçim hususunda aldırış etmezler, cömertlikleri sebebiyle cennete girerler demiştir. Rivayete göre Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Adama bu dirhem kimindir diye sordu. Adam benimdir dedi. Ahnef hayır sen onu elinden çıkarmadıkça, yani bir hayra vermedikçe, senin olamaz dedi. Şair bu mealde şöyle diyor, Malını elinde tuttuğun müddetçe sen malınınsın. Onu infak ettiğin zaman o mal senin olur. Vasıl bin Atâ'ya gazzal, yani iplik satıcısı derlerdi. Halbuki o öyle değildi. Ancak kendisi iplikçiler arasında oturur ve zayıf bir kadın gördüğü zaman ona ikramda bulunurdu. Asmaî diyor ki: Hazreti Hasan kardeşi Hüseyin'e bir mektup yazarak şairlere para verdiği için kendisini kınamıştı. Hazreti Hüseyin verdiği cevapta: Malın hayırlısı kulun şeref ve ırzını koruması için sarf ettiği maldır, dedi. Süfyan bin Uyeyineye sehavetten sordular. O da sehvet dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır dedi. Yine Süfyan şöyle anlatıyor: Babam elli bin dirhem miras aldı. Bunları kese kese avuç avuç dost ve ahbaplarına dağıttı. Ben dostlarımın cennete girmeleri için dua edip dururken dünya malını onlardan esirgiyim mi?'' dedi. Hasan-ı Basri de rahmetullahi aleyh, bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak, cömertliğin son haddidir, dedi. Hakimin birine, en çok kimi seversin? diye sordular. Hakim, kimin bana daha çok iyiliği dokunursa? dedi. Kendisine, böyle bir kimse bulunmazsa, ''En çok kimi seversin?'' dediler. Hakim, ''Benim iyiliğim en çok kime dokunursa?'' diye cevap verdi. Abdülaziz bin Mervan, ''Kim bana kendisine iyilik yapma imkânlarını verirse, benim nazarımda onun eliyle benim elim birdir.'' demiştir. Mehdi, Şebib'e, benim evime gelen insanları nasıl görüyorsun? diye sordu. Şebib, ey müminlerin emiri, ümit ile giriyor ve memnun olarak çıkıyorlar, dedi. Şairin biri, Abdullah bin Cafer'in huzurunda, İyilik yerini bulmayınca iyilik sayılmaz. Yaptığın iyiliği Allah için ve yakınların için yap. Yahut terk eyle dedi. Abdullah, Fakat bu iki beyt insanı cimriyleştirir. Bence iyiliği her tarafa yağdır. Ehlini bulursa ne güzel, Bulmazsa sen ehli olursun, dedi. Muhammed bin Münkedir anlatıyor. Ümmü müdürre Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha Hizmetçisiydi. Hz. Muaviye radıyallahu an 1180 dirhem kıymetinde iki harar dolusu malı Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha gönderdi. Hazreti Ayşe bunları tabaklara doldurarak etrafa dağıttı. Akşam olunca Ümmü Dürre'ye git biraz ekmek zeytin al getir de iftar edelim dedi ümmü bunları getirdikten sonra, bugün bu kadar şey dağıttın, ne olurdu o paradan biraz et alaydık da, akşam iftarını et ile yapaydık, dedi. Hazreti Âişe, vaktiyle davransan bu iş olurdu, dedi. Osman'ın oğlu Eban anlatıyor. Adamın biri, Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı zarara sokmak, ve müşkül mevkiye düşünmek için Ey Kureyşliler! Abdullah sizi sabah kahvaltısına çağırıyor diye nida etti. Duyan duymayan Abdullah'ın evine koştu. Tabii Abdullah'ın bundan haberi yoktu. Gelenlerle ev tıklım tıklım doldu. Abdullah vaziyetten haberdar olunca evvel emirde meyveler aldırttı. Onlar meyvelerle meşgul olurken, öte yandan acele ekmek ve yemek pişirdi ve onlara yetiştirdi. Herkes yedi ve karnını doyurdu. Sonra misafirlerine döndü ve her gün sabah kahvaltısına gelirseniz memnun olurum dedi. Mus'ab bin Zubeyr anlatıyor. Muaviye radıyallahu anh, haç dönüşü Medine'ye uğramıştı. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a sakın bu adamı karşılayıp selamlama dedi. Muaviye Medine'den yola çıktığı zaman Hazreti Hasan Hazreti Hüseyine bizim bu adama borcumuz var, borcumuzu vermemiz lazım dedi. Ve hemen hayvanına binerek arkasından yetişti, selam verdi ve borcunu bildirdi. 80 bin dinar olan borcunu Zayıf, dişi bir deveye yüklenmiş olarak getirdi. Deve yükü ağır olduğu için yürüyemiyordu. Adamlar deveyi sürerek getirdiler. Hazreti Muaviye bu nedir diye sordu. Hazreti Hasan borcumuzdur dedi. Bunun üzerine Muaviye bu parayı Ebu Muhammed'in borcuna ve ihtiyaçlarına harcayın dedi. Vakid'in oğlu, Muhammed'in oğlu Vakit anlatıyor ve babasının kendisine şöyle haber verdiğini bildiriyor. Babam, Abbâsi halifelerinden memuna bir mektup verdi. Bu mektupta kıtlık sebebiyle borçlandığını, borcunun miktarını ve borca tahammülü olmadığını yazmıştı. Meymun, mektubun arkasına şöyle yazdı. Sen, Sehavet ve haya vasıflarını kendinde toplayan bir insansın. Cömertliğin elindeki servetin tükenmesine, hayan da halini bize bildirmemene sebep olmuştur. Şimdi sana yüz bin dirhem veriyorum. Şayet tam isabet ettimse fazlasıyla sehavetine devam et. Şayet ben yanıldımsa mesulü sensin. Sen Harun-ür-Reşit devrinde vali bulunduğun sırada, bana Muhammed bin İshak'ın şu rivayetini haber vermiştin. Zübeyir bin Avvama radıyallahu anh, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Zübeyir! Bilmiş ol ki, kulların rızıklarının anahtarı arşın yanındadır. Herkese masrafına göre Allahü Teala nafaka gönderir sarfiyatını çoğaltanın nafakasını çoğaltır, kısanın da nafakasını kısar buyurdu ve sen bunu daha iyi bilirsin dedi. Vakidi diyor ki, bizzat Mehmun'un hadis üzerinde benimle sohbeti bana verdiği yüz bin dirhemden daha zevkliydi. Adamın biri, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh, ihtiyaç dileğinde bulundu. Hazreti Hasan, istediğin çok. Benim buna gücüm yetmez. Allah'a nispetle çok da versem yine azdır. Senin ihtiyacını karşılayacak varlığım yok. Şayet azı kabul eder. Bana fazla yük yüklemezsen elimden geldiğini sana vereyim dedi. Adam verdiğini memnuniyetle kabul eder. ''Vermediğinde seni mazur görürüm.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, vekil harcını çağırdı, Hesap ettirdi, nafakaları kıstı ve ''Fazlasını getir.'' dedi. Vekil elli bin dirhem getirdi. Hazreti Hasan, ''Beş yüz dinar ne oldu?'' deyince, adam onu da verdi ve altın gümüşleri ve altın gümüşleri adama devretti ve hamallarına getir dedi. Adam iki hamal getirtti. Hazreti Hasan, kira olarak hamallara sırtındaki cübbesini verdi. Adam gidince vekil harç, vallahi meteliğimiz kalmadı dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, Allah katında büyük mükafat alacağımızı umarım dedi. Basra'nın ileri gelen okurları, Basra amili Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anhuma huzuruna çıktı. Hepimizin onun gibi olmasını candan arzu ettiğimiz gündüz oruçlu, gece ayakta bir komşumuz vardır. Kızını kardeşinin oğluna verdi. Fakat çeyiz olarak kızına verecek bir şeyi yoktur dediler. Bunun üzerine Abdullah onları evine getirdi. Sandığını açtı, oradan altı deri çıkardı ve bunları götürüp ona verin, dedi. Sonra biz kendi kendimize, biz bu adama iyilik yapmadık, onu zikrinden alıkoyacak işi başına sardık. Gelin biz bunları elimizle yerleştirelim ve bu adamı zikrinden meşgul etmeyelim. Zira dünyalık, insanı zikirden alıkoyacak kadar bir kıymet ifade etmez. Biz böyle olan adama hizmetten çekinmeyelim dediler ve öyle yaptılar. Hikaye olunduğuna göre, Abdülhamit bin Sa'd, Mısır emiri bulunduğu sırada, Mısır'da şiddetli kıtlık ve darlık hüküm sürmekteydi. Abdülhamid, ''Vallahi ben şu şeytanın düşmanı olduğumu bildireceğim.'' dedi. Ve halkın ihtiyacını üzerine alarak, kıtlık geçinceye kadar yoksulların masraflarını temin etti. Sonra oradan uzaklaştırıldı. Halbuki zenginlerden alıp, fakirlere verdiği paralardan, tacirlerin kendisinde bir milyon alacağı bulunuyordu. Ayrılırken kadınlarının beş milyon tutarındaki ziynet eşyasını tacirlere rehin bıraktı. Artık onları geri almak imkanı kalmayınca tacirlere mektup yazdı. Rehinleri satıp kendi paralarını aldıktan sonra geride kalan dört milyonun da daha önce yardımda bulunamadığı kimselere verilmesini emretti. Şiilerden olan Ebu Tahir bin Kesir'e adamın biri gelerek Hazreti Ali hürmetine bana falan yerdeki hurmalığını ver dedi. Ebu Tahir, ''Verdim ve hatta onun hürmetine bu hurmalığın etrafındaki hurmalığı da oraya kattım.'' dedi. Halbuki kendisinin ilave ettiği adamın istediğinden çok daha fazlaydı. Ebu Merset, kerem sahibi bir insandı. Bir gün şairin biri hakkında bir metiye okudu. Ebu Merset, ''Benim sana verecek meteliğim yok.'' Ancak sen beni mahkemeye ver ve bundan on bin dirhem alacağım vardı. Ben de kadıya, evet bu kadar borcum var derim. Beni tevkif ederler. Fakat adamlarım beni cezaevinde bırakmaz. Parayı verir, beni kurtarırlar. Bu suretle sen de hediyeni almış olursun dedi. Ve dediği gibi yaptılar. Hakikaten adamları parayı ödeyerek kendini cezaevinden çıkardılar. Muan Bin Zade basrada falcıların kahinlerin amili bulunuyordu. Bir şair kapısında uzun müddet bekledi. Fakat uzununa çıkmak imkanını bulamadı. Hizmetçilerinden birine: "Bu adam, bahçeye gittiği zaman bana haber ver!" dedi. Hizmetçiler haber verince şair de şu şiirini okudu. "Ey, muaanın cömertliği, sana sesleniyorum. Sen benimle beraber ol da, ihtiyacını Muan'a bildir. Zira senden başka Muan'a şefaatçi olacak kimse yoktur. Bu şiiri bir tahta parçasına yazarak, Muan'ın bahçesinden akmakta olan suya attı. Muan, kapının iç kısmında, arkın başında bekliyordu. Suda gelen tahta parçasını görünce, tahtayı aldı. Üstündeki yazıyı okudu. Adamı buldurdu ve kendisine on deri verdi. Emir, bu tahta parçasını minderinin altına koydu. Ertesi gün aynı yazıyı tekrar tekrar okudu ve adamı çağırtarak kendisine yüz bin dirhem verdi. Adam parayı aldı fakat korktu. Ertesi gün yine bu yazıyı okuyup adamı çağırtınca bulamadı ve hiçbir şeyim kalmamak şartıyla Neyim varsa buna vermem gerekir dedi. Medaînli Ebu'l Hasan anlatıyor. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer hac için yola çıkmışlardı. Yolda eşyalarını kaybettiler. Acıktı ve susadılar. Yolda çadırda oturan yaşlı bir kadına uğradılar. "İçecek bir şey var mı?" dediler. Kadın "Var" deyince Hepsi çadıra girdiler. Kadının tek bir koyunu vardı. Koyunu sağın ve sütünü için dedi. Onlar da koyunu sağıp sütünü içtiler. Sonra kadına, Yiyecek bir şey var mı dediler. Kadın, Bir koyundan başka bir şeyim yok. Bunu kesin de size pişireyim dedi. Onlar da koyunu kestiler. Kadın pişirdi, yediler. İstirahat edip dinlendiler. Hava serinleyince yola çıktılar. Çıkarken kadına, ''Biz Kureş'ten bazı kimseleriz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani hacca gidiyoruz. Salimen Medine'ye dönersek bizi bul. Biz sana bir iyilik yapmak isteriz.'' deyip gittiler. Kadının kocası gelip de vaziyeti öğrenince, ''Bilmediğin kimselere koyunu yedirdin.'' diye darıldı. Sonra da, bir birkaç kişi diyorsun.'' ''Böyle adres mi olur?'' dedi. Bir müddet sonra kadın, kocasıyla şehre inmek zorunda kaldı. Etraftan tezek parçaları toplar, götürüp satarak geçimlerini sağlarlardı. Bir gün Hasan radıyallahu an kapının önünde dururken, kadını görerek tanıdı. Kadını yanına çağırdı. Hazreti Hasan kendini tanıttıktan sonra, kadına bin koyun ile, bin altın vererek Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anha gönderdi. Hazreti Hüseyin de o kadar verdi. Sonra da Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah her ikisinin verdiği kadar verdi ve önce bana gelseydin onlar zor vaziyette kalacaklardı dedi. Bu suretle kadın dört bin dinar ve dört bin koyunla kocasının yanına gitti. Abdullah bin Amir, mescitten çıkıp tek başına evine giderken, Sakıif oğullarından bir delikanlı yanına sokuldu ve onunla beraber yürümeye başladı. Abdullah delikanlıya, ''Bir isteğin mi var?'' diye sorunca delikanlı, ''Senin huzur ve iyiliğini isterim. Seni yalnız görünce, sana kimsenin bir zararı dokunmasın diye düşündüm de, beraberinde yürüdüm.'' dedi. Abdullah, Delikanlının elinden tutarak evine kadar gitti. Sonra bin altın getirerek delikanlıya verdi. Ve bu sana hediyemdir. Seni annen baban güzel terbiye etmiştir, dedi. Hikaye edildiğine göre Araplardan bir cemaat, ziyaret için cömert tanıdıkları bir adamın mezarına gittiler. Uzak yerden geldikleri için orada kaldılar, uyudular. İçlerinden biri rüyasında bu zengini görür. Zengin ona, ''Senin deveyi benim bırakmış olduğum deve ile değişir misin?'' diye sorar. Adam, ''Olur'' deyince zengin, ''O halde deveyi kesip yiyin, karnınızı doyurun'' der. Adam rüyasında deveyi boğazladığını görür. Uykudan uyanınca, hakikaten devenin göğsünden kanlar aktığını görünce, Hemen deveyi keser, yer içer ve karınlarını doyururlar. Sabahleyin yola çıkarlar. Ertesi gün arkadan bir ses adamı ismiyle çağırır ve kendisini aradığını söyler. Sonra da, babam ile böyle bir alışverişiniz oldu mu diye sorar. Müsbet cevap alınca, işte o benim babamdı. Bana da rüyamda bu alışverişi bildirdi ve bu deveyi size ulaştırmamı söyledi. Ben de deveyi getirdim, dedi. Kureyş'ten bir zat, bir yolculuk dönüşünde yol üzerinde oturan bir adam gördü. Adam yaşlı ve hastaydı. Kendisinden sadaka istedi. Adam da kölesine, Artan neyimiz varsa onu şu adama ver, dedi. Adam, bedevinin önüne dört bin dirhem para döktü. Bedevi paraları toplamak için kalkmak istediyse de, kalkamadı ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine adam dilenciye, az mı geldi, niçin ağlıyorsun diye sordu. Bedevi, hayır, senin ikramından toprakların da faydalanacağını düşünerek ağladım, dedi. Abdullah bin Amir, Halid bin Ukbe'den 90 bin dirheme Medine'de bir ev satın aldı. Akşam olunca Halid'in Ev halkının ağlamakta olduklarını duydu. Çocuklarından için ağladıklarını sordu. Onlar da evlerine ağlıyorlar dediler. Hemen hizmetçisini çağırdı. Git onlara söyle, parayı da onlara bıraktım, evi de onlara hediye ediyorum dedi. Denildi ki Harun el Reshid Malik bin Enes'e 500 altın gönderdi. Bunu duyan Leys bin Sa'd, İbn Enes'e bin altın gönderdi. Harun el-Reşid, bunu duyunca canı sıkıldı. Ve Leys'e, sen mayiyetimde çalışan bir insan olduğun halde, benim gönderdiğim 500 yüz altına mukabil, sen nasıl bin altın verirsin, dedi. Bunun üzerine Leys, ey müminlerin emiri, benim kiralardan her gün, Bin altın gelirim vardır. Ben de bu zata yardım etmeyi düşündüm ve hiç olmazsa bir günlük gelirimi vereyim dedim ve ondan daha azını vermeye utandım dedi. Yine hikaye edildiğine göre kadının biri Leys bin saatten bir miktar bal istedi. Leys de kendisine bir tulum bal verdi. Bu kadın daha az ile kifayet ederdi diyenlere. O ihtiyacını istedi. Biz de varlığımıza göre verdik, dedi. Leys, her gün, 360 yoksula sadaka vermeden kimseyle konuşmazdı. Âmeş anlatıyor. Bir koyunun vardı. O da hastalandı. Heyseme bin Abdurrahman, her gün sabah akşam uğrar, koyunun halini sorar, koyun yiyor mu, çocuklar sütsüz ne yapıyor diye sorar, öyle giderdi. Her defasında evden çıkarken bana oturduğun keçenin altını yokla derdi. Böylece koyunun hastalığı müddetince bana 300 altından fazla yardım oldu. Ben de bu ne iyi bir şey. Keşke koyun devamlı hasta olaydı dedim. Abdülmelik bin Mervan Esma bin Harice'ye senin iyi hasletli bir kadın olduğunu duyuyorum. ''Ne gibi hasletlere sahipsin, bunları bana anlatır mısın?'' diye sordu. Esma, ''Başkalarında benden daha iyi hasletler var.'' dedi. Abdülmelik, ''Ben bunları senden dinlemek isterim. Buna azmettim.'' dedi. Esma, ''Hiçbir arkadaşımın yanında ayaklarımı uzatmadım. Ne zaman yemek pişirdimse, insanları o yemeğe davet ettim.'' ''Bana yüz kızartan kimseyi boş çevirmediğim gibi, istediğinden de fazlasını verdim.'' dedi. Saat bin Halit gayet cömert bir insandı. Kendisinden bir şey istendiği vakit, kendisinde olmayınca avans olarak maaşından aldırır ve isteyiciye verirdi. Bir gün Süleyman bin Abdülmeliğin huzuruna girdi. Süleyman onu görünce şu mealde beyitler söyledi. Ben bu sabah Dellalın ey yardıma muhtaç olan gence yardım eden diye çağırdığını duydum. Sonra da isteğin nedir diye sordu. Saat de borcumun ödenmesini istiyorum dedi. Ona ne kadar borcum var diye sorulunca o da 30 bin altın dedi. Süleyman sana borcunu ve ayrıca borcun kadarını veriyorum dedi. Sadı'nın oğlu Kays hastalandı. Dost ve ahbabı görünmez oldu. Merak etti. Bunun sebebini sordu. Dediler ki, sana borçları olduğu için gelemiyorlar. Bunu duyan Kays, Allah kahretsin. Dünya malı dostların ziyaretine de mani olur dedi ve hemen bir dellaal çağırtarak kimde alacağım varsa hepsini bahşettim dedi. Bunun üzerine ziyaretçileri o kadar çoğaldı ki evin döşemesi kırıldı. Ebu İshak şöyle anlatıyor. Küfe'de Eşas Camii'nde sabah namazını kıldım ve bir alacaklımı beklemek üzere oturdum. Bu sırada önüme bir elbise ve bir çift nalin koydular. Ben bunu görünce ben buralı değilim dedim. Bunun üzerine adam eş as bin Kays geldi ve mescitte her namaz kılana bir çift nalin ile bir kat elbise vermemizi söyledi. Bunun için sana veriyoruz dedi. Nişapurlu Şeyh Ebu Said el-Hurkishi diyor ki Hafız Muhammed'in oğlu Muhammed Mekke mücavirlerinden birinin şöyle anlattığını haber veriyor. Şehirde zatın biri yoksullara öncülük edip yardım toplamakla şöhret bulmuştu. Adamın birinin bir çocuğu doğmuştu. Hiçbir şeyi olmadığı için bu adama müracaat etmiş, adam dönmüş dolaşmış bir şey alamamıştı. Nihayet kendisinin bir dirhemi vardı. Onu ikiye taksim etti. Yarısını ona vererek, ''Bunu sana borç veriyorum. Git günlük ihtiyacını temin et.'' dedi. Sonra da bir mezar başına gittiler. Adam orada yatana, sen böyle hayır işlerini yapardın. Ben bugün bir şey yapamadım. Dedi ve ayrıldılar. Adam önce rüyasında o mezarda yatan zatı görür. Bu zat, senin söylediklerini duydum. Fakat cevap veremezdim. Sen bizim eve git. Ocağı kazdır. Onun altındaki küpte 500 altın var. Onu al, bu adama götür dedi. Sabahleyin adam doğruca eve gitti. Meseleyi anlattı. Kazma kürek getirdiler, ocağı kazdılar ve altınları meydana çıkardılar. Fakat adam, bu sizin hakkınızdır. Ölünün bunda hakkı yoktur. İsterseniz parayı vermezseniz dedi. Onlar, o ölüyken cömertliğini yapıyor da, biz hayattayken niye yapmayalım? Götür parayı fakire ver dediler. Adam parayı aldı ve fakire götürdü. Fakir bir dirhem aldı, ikiye taksim etti. Yarısını borcuna mukabil kendisine verdi ve yarısı da bana yeter. Sen bu kalanı fakirlere dağıt. dedi. Ravi Ebu Said bunların hangisinin daha cömert olduğunu ben de anlayamadım demiştir. Rivayete göre İmam Şafi'i ölüm döşeğine yattığı zaman, ''Ben ölünce beni falanca yıkasın.'' diye bir vasiyetname bırakır ve ölür. Vasiyet edilen adama haber verirler. Adam gelir ve, ''Nerede? Vasiyeti göreyim.'' der. Vasiyetnameyi kendisine verirler. Bakar ki, yetmiş bin dirhem borçlu olduğu kağıtta yazılı. Adam parayı üzerine alarak, bunu ben ödeyeceğim der ve imamın beni falanca yıkasın vasiyetinden maksadın bu olduğunu söyler. Ebu Said diyor ki, bunu duymuştum, merak ettim, Mısır'a gittiğim zaman evini araştırdım ve buldum. Tabii kendisi vefat etmiş, torunları hayattaydı. Çocuklara baktım ki onların simalarında da nur eseri vardır, fazilet sahibi kimselerdir anladım ki dedelerinin tesiridir. İmamı Şafii rahmetullahi aleyh diyor ben Hammad bin Süleyman'ı bir şeyden ötürü severim. Duyduğuma göre bir defa eşeğine binmiş gidiyordu. Eşeği yürütmek istedi. Bu sırada düğmesi koptu. Terziye uğradı. İnip onu diktirmek istedi. Terzi ''Zahmet etmeyin, gelir dikerim.'' dedi ve dikti. Bunun üzerine Hammad, terziye bir kese de on altın verdi ve ''Kusuruma bakma, az oldu.'' dedi. İşte bunu duyduktan sonra ona sevgim arttı dedi ve ''Ne olsaydı benim de servetim olup, mürüvvetli yoksullara yardım etseydim, benden isteyenlere yok.'' deyip özür dilemek benim için en büyük felaketlerden biridir. Mehalindeki şiiri okudu. Rebi bin Süleyman diyor. Bir adam İmam-ı atının üzengesini tutmuştu. İmam-ı bu adama vermesi için talebesi Rebî'ye hitaben, dört altın ver ve az olduğu için de özür dile dedi. Yine Rebi bin Süleyman, Hümeydî'den şöyle hikaye ediyor. Humeydi diyor ki, İmam-ı Sana'dan Mekke'ye giderken yanına on binlerce altın almıştı. Mekke dışında bir çadır kurdu ve bir bez açarak bu paraları o bezin üzerine döktü. Sonra her gelene bir avuç vermek suretiyle öğleye kadar parayı bitirdi. Bezi sildi ve kaldırdı. İçinde bir kuruş kalmamıştı. Ebu Sevr diyor. İmam-ı Şafii, bol bir servetle hacca çıkmıştı. Mekke'ye geldiği zaman kendisine, bu parayı sen harcarsın, hiç olmazsa kendine ve çocuklarına yarayacak bir şeyler al, dedim. Bir müddet sonra kendisini gördüğümde, ne yaptın diye sorar sormaz bana, Mekke mallarının çoğunun aslında vakıf olduğunu bildiğim için, burada satın alabilecek bir şey bulamadım. Ancak, ''Mekke dışında, minada bir ev yaptırdım. Hacca gelen adamlarımız burada yatıp kalkarlar.'' dedi. Muhammed bin Ubadi Muhlebi, Me'munun huzuruna girdi. Me'mun kendisine yüz bin dirhem yardımda bulundu. Bu zat, me'munun yanından çıkınca hepsini dağıttı. Me'mun onun bu yaptığını duymuştu. İkinci sefer me'muna vuruyunca, Memun onu azarladı. Bunun üzerine Muhammed bin Ubadi Muhlebi Memun'a var olanı vermemek mahbuda karşı bir sui zan olur. Onun için verdim deyince Mehmun bu defa paranın iki mislini kendisine verdi. Şair Ebu Tamam İbrahim bin Şekeleyi öven beyitlerle İbrahim bin Şekeleyi öven beyitlerle beraber yanına girdi. Fakat onu hasta buldu. İbrahim hasta olmasına rağmen beyitlerini kabul etti. Kahyasına bahşiş ver dedi ve Şayet ben iyi olur kalkarsam seni daha çok mükafatlandırırım dedi. Şair iki ay bekledi. Beklemek ona ağır geldi ve İbrahim'e şu beyitleri yazdı. Methimizi kabul etmek ve umduğumuz hediyemizi vermek haram ise Altın ve gümüşü veresiye bırakmak da haramdır. İbrahim bu iki beyti okuyunca, ''Ne kadar bekledi?'' diye sordu. Kapıcı, ''İki aydır bekliyor.'' deyince, İbrahim, ''Kendisine otuz bin dirhem verin, bana da kağıt kalem getirin.'' dedi ve şu mealdeki şiiri yazdı. ''Bizi ivediye getirdin ve acele olarak Atiyemizi sana takdim ediyoruz.'' Gerçi azdır fakat acele bu kadar olur. Aynı zamanda biz de hiç vermemiş gibi olalım. Yine rivayete göre Osman'ın Talha'da elli bindir dirhem alacağı vardı. Bir gün mescitte karşılaştılar. Talha, malın hazır, al götür dedi. Osman da, ben onu sana bağışladım. Git ihtiyacına harca dedi. Saad da de şöyle anlatıyor. Bir gün Talha'nın huzuruna girdim. Kendisini sıkıntılı gördüm ve derdin nedir diye sordum. Saat, çok param birikti. Bunu ne yapacağımı düşünüyorum dedi. Ben de, düşünmene gerek yok. Akrabanı çağır da onlara dağıt dedim. O da adamlarını çağırttı ve bütün parasını dağıttı. Paranın miktarını hizmetçisinden sordum. Dört bin dirhem olduğunu söyledi. Yine adamın biri Talha'ya sokularak merhametini çekecek şekilde davranışlarda bulundu ve kendisinden yardım istedi. Talha, sen beni teşhir ettin. Osman'ın bana verdiği bir hurmalık var. Bu hurmalığı mı sana vereyim yoksa hurmalığı yine Osman'a satıp parasını mı vereyim dedi. Adam parayı tercih etti. O da hurmalığı Osman'a sattı ve parayı kendisine verdi. Denildiğine göre bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh ağladı. Sebebini soranlara, bir haftadır bana misafir gelmedi. Acaba Rabbime karşı bir hata mı işledim de misafir gelmedi, bunun için ağlıyorum dedi. Adamın birine dostlarından biri gelerek 400 bin dirhem borcu olduğunu, bunun için para istemeye geldiğini söyledi. Adamcağız tartarak dört yüz bin dirhemi kendisine verip gönderdikten sonra ağlamaya başladı. Ailesi, madem ki ağlayacaktın, niçin parayı verdin deyince adam, benim daha evvel neden haberim olmadı da adamı istemeye mecbur ettim diye ağlıyorum dedi. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma, Mescitteyken bir Arabi içeri girip selam verdi. Fakat Arabi Hazreti Ali'yi görünce birden benzi sarardı. Bu durum Ebu gözünden kaçmamıştı. Namazdan sonra Hazreti Ali'ye sordu. Ya Ali, bu adam mescide girip seni gördüğü zaman yüzü sarardı. Gayet mahcup ve mahzun oldu. Bunun sebebi nedir? Hazret Ali, onun bana yirmi bin akçe borcu var. Bu yüzden mahcub olup yüzü sararmıştır dedi. Ebu Bekir Arabi'yi çağırdı ve ona, borcunu neden vermiyorsun dedi. Arabi, ya Sıddık, Allah için borcumu ödemeye kudretim yoktur. Yoksa ben borcumu bir gün geciktirmezdim dedi. Ebu Bekir, eğer Fatiha suresinin yarısını okuyup sevabını bana bağışlarsan, borcunu ben öderim dedi. Arabi bu teklifi kabul edip yüksek sesle Fatiha suresini yarısına kadar okudu. Ebubekir: Bekir, ''Eğer hepsini okursan sana yirmi bin akçe daha veririm.'' dedi. Arabi, Fatiha suresinin tamamını okuyunca, Ebubekir Bekir ona kırk bin akçe verdi ve az verdim diye de Arabi'den özür diledi. Hazreti Ömer, Anh, bir bayram günü namaza beraber çıkmak için Resul i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mescide gitmek için yola çıktıkları zaman Medine-i Münevvere'nin küçük çocukları Peygamber aleyhisselamın eteğine yapışıp bayramlık istediler. Bunun üzerine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazret Ömer'e ''Ya Ömer'' Beni bunlardan satın al." buyurdu. Hazreti Ömer de bir parça et, bir miktar hurma ve meyve getirip çocuklara verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Ey Ömer, sen beni Malik bin Zâr'ın Yusuf Aleyhisselam'ı satın aldığından daha ucuza satın aldın. Zira Malik Yusuf Aleyhisselam'ı birkaç dirheme satın almıştı. Sen ise beni meyve ve et ile satın aldın, buyurdu. Hazreti Ömer, Ey Allah'ın resulü, Her ne kadar Yusuf Aleyhisselam'dan ucuzsan da, ondan şirin ve güzelsin, diye cevap verdi. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem diyor ki, Babam bana şöyle demişti, Oğlum, bir adama bir şey versen, sonra baktın ki, senin selamın ona ağır geliyor. O kimseye selam verme. Çünkü Allahü Teala yapılan iyilikten dolayı kişiye eziyet vermeyi haram kılmıştır. Kullarına ihsanından dolayı minnet etmeyi Allah zatına mahsus bir sıfat kılmıştır. Zira minnet kullardan tektir ve tayirdir. Allah'tan ise fadl-u ihsandır. İmam-ı Begavi Abdurrahman bin Habab Hazretlerinden rivayet ettiği bir hadisi i şerifi mealen şöyle beyan ediyor. Abdurrahman dedi ki: Benim hazır bulunduğum bir mecliste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tebük harbine iştirak edecek olan askerlere öğüt verip onları savaşa teşvik ediyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalkıp dedi ki: Ya Resulallah ''Yüz deve bütün teçhizatıyla benim üzerime olsun. Onları Allah yolunda savaşmak için veriyorum. Resul-i Ekrem konuşmaya devam edince Hazreti Osman yine ayağa kalkıp "Ya Resulullah, 300 deve daha her türlü teçhizatıyla Allah yolunda ben veriyorum." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerken Bundan sonra Osman'ın yaptıkları Osman'ın üzerine olmaz buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye cömertlerin sultanı derdi. Bir gün Hazreti Ali Fatıma'ya radıyallahu anha ey kadınların hayırlısı ve ey Resulullah'ın kızı çok açım bana yedirecek bir şeyim var mıdır diye sordu. Fatıma Valide hazırda yiyecek bir şeyim yoktur. Sadece kutunun içinde altı akçe var. Onu alıp pazara gidin. Hem kendinize yiyecek bir şey alın, hem de Hasan ile Hüseyin meyve istediler. Onlara meyve alın, dedi. Hazret Ali altı akçe elinde pazara giderken, yolda bir Müslüman diğer bir Müslümanın eteğine yapışmış çektiğini gördü. Eteğe yapışan, artık sabretmeye takatım yoktur. Ya hakkımı verirsin, yahut da seni mahkemeye veririm, diyordu. Borçlu da, bana birkaç gün daha mühlet ver, diye yalvarıyordu. hazret Ali radıyallahu anh, onların yanına yaklaştı ve, aranızdaki bu çekişmeye sebep olan kaç akçadır, diye sordu. Onlar da, Altı akçadır, diye cevap verdiler. hazret Ali, elinde bulunan altı akçayı alacaklıya verip, evine eli boş döndü. Hasan ile Hüseyin, babalarının geldiğini duyunca, koşarak onu karşıladılar. Elinin boş olduğunu görünce de ağlamaya başladılar. hazret Ali, Fatıma'ya, o altı akçeyle bir Müslümanın borcunu verip, onu hapishaneden kurtardım, dedi. Fatıma da iyi yaptın diye cevap verdi. Hazreti Ali'nin içine bir sıkıntı düştü. Bu sıkıntıyı gidermek için Resul-i Ekrem'in yanına gitmek üzere yola çıktı. Çünkü bir insan ne kadar sıkılmış olursa olsun onun cemalini görünce bütün keder ve sıkıntıları gider, yerini sevinç ve ferahlık alırdı. Yolu üzerinde biri Hazreti Ali'ye "Ey genç bu deveyi satıyorum, alır mısın? dedi. Hazret Ali üzerimde param yoktur, dedi. Adam sana veresiye veririm, dedi. Hazret Ali kaça verirsin, dedi. Adam yüz akçeye veririm. Bu fiyata kabul eder misin? dedi. Hazret Ali kabul edip deveyi aldı. Yolda giderken bir adam ya Ali, bu deveyi bana üç yüz akçeye satar mısın? dedi. Hazret Ali kabul edip 300 akçeyi aldı ve deveyi teslim etti. Sonra pazara gidip birçok yiyecek satın alıp eve döndü. Çocuklar sevinerek meyveleri elinden aldılar. Fatıma, bu parayı nereden buldun diye sordu. Hazreti Ali de başından geçenleri anlattı. Yiyip içtikten sonra Allah'a hamdü senada bulundular. Sonra Ali, ben şimdi Resûlü Ekrem'e gideyim diyerek dışarı çıktığında, Fahri i sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gözüktü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca sordu. Ya Ali, deveyi kimden aldın ve kime sattın? Hazreti Ali, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resul-i Ekrem, Ya Ali, deveyi sana satan Cebrail aleyhisselam, satın alan da İsrafil aleyhisselam idi. Deve ise cennet develerinden idi. Ya Ali, sen o Müslümanın keder ve sıkıntısını giderdin. Bunun için Allahü Teala sana dünyada bire 50 sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez." buyurdu.